أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا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 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ نَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَر۪ينَ Biz onların üzerine bir taş yağmuru yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötü oldu. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ اِبَادِهِ الَّذ۪ينَ Allahun emmşerif bu Ey Muhammed de ki Allah'a hamdolsun Selam onun seçtiği kullarına Allah mı daha hayırlıdır yoksa onların ortak koştukları şeyler mi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 fa amtma bhi hada iquda tabehjeti ma kan l-kum amtum bitu şerha a Allah bal-hum quumun yagdilun onlar mı daha hayırlı?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 ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan Allah mı E men yehdiikum fi zulumatil burni vel bahri ve men yursilur riyah busran beyne yede rahmeti e ilahum ma'allah ta'ala Allahu onlar mı daha hayırlı, yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde, size doğru yolu bulduran, rahmetinin önünden rüzgarların müjdeci olarak gönderen Allah mı? Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Allah, onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ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 وَمَا يَشْعُرُونَ يُبْعَثُونَ De ki, göklerde ve yerde Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman yeniden dirileceklerini de anlayamazlar. بَلِدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْهُمْ فِي شَكِّمْ مِنْهَا بَلْهُمْ مِنْهَا عَمُونَ Hayır.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 andolsun ki bu tehdit bize de daha önce babalarımıza da yapılmıştır bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir ulseeru fil ard fanzur kayfa kana aqibatu al ey muhammed de ki yeryüzünde dolaşında günahkarların sonunun nasıl olduğuna bir bakın ve la taḥzən ʿalayhim, ve la takūn fi ẓiyyim mimma Ey Muhammed, onların yüzünden üzülme, kurdukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme. Ve yqūlūn meta hād al wādū in kuntum Onlar eğer doğru söyleyen kimseler iseniz, bu azap vadi ne zaman derler? Kul en yekûn radifelekûn be'zul lezî De ki, acele olarak gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı, herhalde başınıza gelecektir. Ve in... Şüphesiz ki senin Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir fakat onların çoğu şükretmezler Ve inne rabbek leyalem ma tukin suduruhum ve ma yu'linun Şüphesiz ki senin Rabbin, onların kalplerinin gizlediği şeyleri de açığa vurduklarını da elbette bilir. Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir kitap olan levh-i mahfuzda olmasın.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 onlar arasında hükmünü verecektir. O çok güçlüdür ve her şeyi bilir. Böyleyse Allah'a güven. Gerçekten sen apaçık bir hak üzerindesin inneke la tusmi'u'l mevta ve la tusmi'u's summed du'aa sen ölülere duyuramazsın Arkalarını dönüp kaçarlarken sağırlara da çağrıyı eşittiremezsin <Sessizlik>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 وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجَنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ. O sözü edilen kıyamet felaketi başlarına geldiği zaman, biz onlar için,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 onlar hesap yerine geldikleri zaman Allah, siz benim âyetlerimi ilmen kavramadığınız halde yalanladınız mı? Yoksa ne yapıyordunuz? diyecektir. <gülüyor> Haksızlık yapmaları sebebiyle söze edilen azap başlarına gelecektir. Artık onlar konuşamazlar.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 Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır. Ve yevme yunfakhu fi's-sûri fefez'a men fi's-semâvâti ve men fi'l-ardı illâ men Allah. Ve kullun etevhû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 وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتُوا جُوهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مَا كنتم تَعْمَلُونَ Her kim de kötü amelle gelirse, hemen yüzleri üzerine ateşe atılırlar. Onlara, ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz denir. In نما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإن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 tilka ayatul kitabil mubin ta mim bunlar apaçık kitabın ayetleridir netlu aleyke min nebai musa ve fir'aun bil hakq li qaumin yu'minun iman eden bir kavme faydalı olmak için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız. İnne fir'avna ala fil ardi ve ce'ala ahliha şey'an yastad'ifu tu'fe minhum yudabbihu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 Oğullarını kesiyor ve kadınlarını sağ bırakıyordu. Şüphesiz ki o bozgunculardandı. <gülüyor> Biz de istiyorduk ki o ülkede zayıf düşünülenlere ikramda bulunalım. Onları önderler yapalım ve Firavun kavminin malına onları mirasçı kılalım. Ve fil ve Firavun ve Haman ve Bir de o zayıf düşürülenleri o yerde hakim kılalım. Firavun'a, Haman'a ve her ikisinin ordularına Onlardan korkmakta oldukları şeyi gösterelim. Ve auphin ila um Musa an ardihi fai da xifti alih f alqihi fil yam walat khafi walat khafi inna ra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 Hata işliyorlardı. وَقَالَتِ امْرَأَةٌ فِرْعَوٌ قُرَّةُ عَيْنِ اللّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُهُ عَسَاءً أَيَمْ لَا تَقْتُلُهُ عَسَاءً أَيَمْ فَعَنَى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 Musa'nın kendi çocuğu olduğunu açığa vuracaktı. وَقَالَتْ <gülüyor> Annesi Musa'nın ablasına onu izle dedi. O da Musa'yı onlar farkına varmadan uzaktan gözetledi. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ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 Faradadnahu ila ummihi kay taqarra aynuha wa la tahzan wa li ta'lama Böylece biz onu gözleri aydın olsun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 فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكذه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان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 قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا إن تريد إلا أن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 Arayı düzeltenlerden olmak istemiyorsun dedi. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَ الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَىٰ اِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقَتُلُوكَ فَخْرُجَ فَخْرُجَ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاسِحِينَ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 Musa da etrafı gözetleyerek korka korka oradan çıktı. Ey Rabbim, beni bu zalim kavimden kurtar, dedi. Musa Medyen tarafına yönelince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 Fakir. Musa onların davarlarını sulayı verdi. Sonra da gölgeye çekilip, ey Rabbim, ben gerçekten bana indireceğin her bir hayra muhtacım dedi.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 "قال إنني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تَجُرّنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِي وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ستجدني إن شاء الله من الصالحين.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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطور نارا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُوا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُوا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 Yusluk yedek في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء والضم ilayka جناحك من الرهب فذانك برهانان فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إن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 Allah Rabbı, İni, Köteltü Minhum Nefse, Fa Axtuf Ayni Kötülün, Ve Axiha Ruhu Ve Afsapı Minni Lisanı, Fa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 وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار ومن تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون موسى dedi ki Rabbim kendi tarafından kimin hidayet getirdiğini ve dünya yurdunun sonucunun kime ait olacağını daha iyi bilir. Ve kal fur'aun ya eyhel melâ ma alimtu lekum min ilâhin gayri fa'ukid liya haman ala't tin sarha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 ve kendilerinin bize döndürülmeyeceklerini sandılar fil yamm Biz de onu ve askerlerini yakalayıp denize attık. Bak zalimlerin sonu nasıl oldu?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 وَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْاُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًا وَرَحْمَتًا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Ant olsun ki biz Musa'ya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 Fakat onlar hakkındaki bilgiyi sana biz gönderiyoruz. وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ اِذْ نَادَيْنَا وَلَاكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ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 Rabbin tarafından bir rahmet olarak, biz bunları sana vahyediyoruz. Belki düşünüp öğüt alırlar. وَلَوْ لَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا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 seni göndermezdik. Felem meda'ehumul hakku min indina kalu leula uti mithla uti Musa e <gülüyor> welem onlara tarafımızdan gerçek geldiği zamanda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 فَاِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَمْ مِنَ اللّٰهِ اِنَّ لَا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Eğer sana cevap veremezlerse